''Nasipse gelir Hintten Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden?'' demişler. Gerçekten bir şey bir insana nasip ve kısmet olmuşsa onun ayağına geliyor. İster misiniz? Bu söz nereden gelmiş? Hikayesi nedir? Onunla başlayalım bugün. İnsan nasibiyle doğar derler bilirsiniz. Bazı insanlar diğer insanlardan... Çok daha nimetlere kavuşurlar, mutlu olurlar, bütün isteklerine. Bazıları da o kadar nasipsiz olur ki imtihanı farklıdır ki derler ya gökten altın yağsa bir tanesi o kişinin hislerine düşmez, hissesine düşmez. Sürekli sıkıntı çekerler. Eskiden Semerkant bilim ve sanat merkeziymiş. Semercilik sanatında çok ilerlemişler. Bir kervancı bir gün şehrin en ünlü semer ustalarından birinin dükkanına gitmiş. Semerci ustası namaza gitmiş o anda o gittiğinde. Bir tane çırak var dükkanda yalnız. Kervancı uzak yola gideceğini, develerinden birinin semersiz olduğunu çırağa söylemiş. Hemen acele bir semer istemiş o çıraktan. Çırak da hazır semer olmadığını, Sipariş üzerine bunu yaptıklarını anlatmış. Kervancı işi acele olduğu için telaşla bir sağa bir sola bakınmış. Bu arada dükkanın tavanında asılı eski bir semer gözüne ilişmiş. Eski de olsa yenisinin fiyatını alayım demiş. Söylemiş, evladım şu eski olanı ver de onunla ben idare edeyim. Tamam demiş çırak, o eski semeri kervancıya satmış. Ustası namazdan geldikten sonra bu alışverişi öğrenmiş fakat hiç de memnun olmamış. Meğer adamcağız bunca yıldır kazandığı paralarını o satılan eski semer var ya onun içine saklamış. Çırak bu duruma o kadar çok üzülmüş ki semeri arayıp bulmak için yollara düşmüş. Ustası oğlum demiş gel gitme boşuna gitmiş olursun. Semerkant'tan Buhara'ya gidilir mi? Bakmamış onun dediklerine. Semer'in arkasından birkaç ay dolaşmış. Sonunda bulamadan geri dönmüş. Usta çırağının geri döndüğüne sevinmiş. Onu teselli etmiş ve demiş ki, ''Nasipse evladım gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip değilse ne gelir elden?'' Altı ay kadar geçmiş... Kervancı eski semerle beraber tekrar dükkana gelmiş. Çırak adamı tanımış ve ustasına durumu anlatmış. İşte bu adamdı. Kervancı oğlum demiş. Ben bu semeri hatırladın mı? Altı ay önce senden almıştım. Evet hatırladım. Benim aklıma takıldı. Ustasının haberi olmadan bu çocuk bu semeri bana sattı. Ya ustası gelip darılırsa diye üzüldüm. ''Alın semeri, bu eskisiydi, bana yenisini yapın.'' der. Böylelikle semerci ustası, yıllardır biriktirdiklerine de kavuşmuş olur. Aynen böyledir hayatta. Kimse kimsenin kısmetini, nasibini yiyemez. İnsan nasibiyle, kısmetiyle doğarmış. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den. Bazen yaz ortasında kar yağarmış. Nasip değilse ne gelir elden? Kısmeti varsa altın dolar kesesine. Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den. Gökten altın yağsa düşmez hissesine. Nasip değilse ne gelir elden? Rızkın ararsın uzakta yakında. Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den. Talih kuşunu tutamazsın avucunda. Nasip değilse ne gelir elden demişler. Gerçekten nasipten öte yol yok. Her birimizin Allahu Teala tarafından verilmiş bir nasibimiz var. Bazen bir şeyi elde etmek için çabalıyoruz. O kadar çok emek sarf ediyoruz ki ancak o istediğimiz şey bizim nasibimizde yoksa onu elde edemeyeceğiz. Allahu Teala bize o istediğimiz şeyin nasip etmemişse ona kavuşamayacağız. Peki bunun için hiçbir şeyi düşünmeden har vurup harvan savurarak mı hayatımıza devam edeceğiz? Madem bizim bir fonksiyonumuz yok, o zaman neden çalışmamıza ihtiyaç var? İlerleyen dakikalarda bu mevzuyu daha iyi anlayacağız. Şöyle bir düşünelim şimdi hep beraber. Bu hayatta hep başarılı olmanın yollarını araştırıyoruz, sayıyoruz. Mesela bilgi diyoruz, başarı için olmazsa olmaz. Sevmek lazım, gayret etmek lazım diyoruz. Mesela ahlak diyoruz veya paylaşmak diyoruz. Fakat bu ve bunun gibi onlarca esası toplayalım, bunların hepsine de uysanız bir insan zengin olamayabilir. Yani iki kişi var, ikisi de eşit şartlarla başladılar, aynı paralar verildi bu iki kişiye, aynı düsturları yerine getirmeye çalıştılar, İkisi de ahlaklı, gayretli, çalışkan, bilgi dolu, ticaretin nasıl yapılacağını biliyorlar. Ama ikisinden bir tanesi zengin olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten belirtildiği gibi, Rabbimiz Celle Celaluhu rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Rabbimiz kime bol verdiyse, kime az takdir ettiyse, biz bunun hikmetini bilemediğimiz için sadece gözlem yapabiliyoruz. Mesela, ...daha nasipli, ne kadar şanslı diyoruz. Bunun arkasındaki hikmetler çok fazla konuşulmuyor. Bazen Rabbimiz Celle Celaluhu, aklı çalışmayan, o az önce sizlerle paylaştığımız bazı bilgi birikimleri, ahlak, gayret, çalışkanlık vardı ya... ...bunların hiçbirinde kendisini görmediğimiz tutarsız insanlar vardır... Nerede ne hareket edeceğini bilmediğine rağmen çok bol nimetler onda olabilir. Çok akıllı, çok basiretli, düzgün, ileri görüşlü falan birisi de var diyelim. O da belki ondan en az on kat daha az kazanacak olabilir. Yani bu tamamen ilahi bir takdirdir. Karun'u hatırlar mısınız? Nice zenginler vardı değil mi? Varlığını, kendi bilgisine, kabiliyetine hamletti. Bunları ben kazandım dedi. Bunda kimsenin bir fonksiyonu yok demişti. Aynen salebe gibi. Zekat için memurlar geldiğinde nasıl yani? Ben çalışıp kazanacağım, siz de benim kazandıklarımdan haraç alacaksanız öyle mi? Maalesef bugün de benzer hisler bünyemizde yer almakta. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi kendimize mal etmememiz lazım. Veren O, nasip eden O. Akıllıyım diyorsanız, o aklı veren de O. Fırsatlar, değerlendirmem lazım diyorsanız, o fırsatları yaradan, karşınıza çıkaran da O. Zenginliğin bir nasip işi olduğunu bilmek, insanı aynı zamanda rahatlatır. Bu sebepsiz koşuşturmayı da engellemiş olur. Zaman zaman etrafımızda duymuyor muyuz? Adam ne diyor? İşi battı diye tabancayı çekmiş, intihar etmiş. Şu istediği olmamış, öldürmüş kendini. Düşünün, çok kullandığımız bir tabir var ya, dünya kadar malın olsa, gerçekten dünya kadar malı olan insanlar da olmuş. ''Dünya kadar malın olsa da batsa, ahireti batırmaya değer mi?'' ''Sadece para pulda değil, çok sevdim o kızı bana vermediler.'' ''Değer mi?'' ''Ahiretin, o sonsuzluğu yanında, dünyadaki yaşayacağın belki, üç ay, beş ay sürecek o üzüntün, tamam yara kapanmayacak ama, belli bir zamandan sonra alışacaksın, öyle veya böyle yaşadın otuz sene, kırk sene daha.'' bilemedin 50 100 yıl yaşa. Hiç burasıyla mukayese edilebilir mi? Kendi değerini zenginlikte, maddiyatta arayan bir insan onu kaybettiği zaman hayatta onu teselli edecek hiçbir şeyi kalmamıştır. İnsan Allahu Teala'ya inandığı ve bu inancında samimi olduğu ölçüde başına bir sıkıntılar geldiğinde teselli bulabilir. Ahiret var denir. Şükür etmesi için etrafında o nimetlere odaklanır, kanalize olmaya çalışır. Benlik, gurur, insanların karşısına batmış bir kişi olarak çıkmanın ezikliği de buna eklenince, böyle intihar vakaları maalesef olabiliyor. Halbuki şunu bir bilsek, ne dedik? Veren de o, alan da o Celle Celaluhu. Bunu kalpten diyebilsek, ne kadar üzülsek de o imtihandan belki de en az zararla duygusal manada çıkabilir miyiz? Evet. Dolayısıyla bu konuda bugün sizlerle beraber paylaşacaklarımız oldukça mühim. Kardeşlerim, zamanında iki kişi zenginliğin bilgi sayesinde mi, Yoksa nasip sayesinde mi elde edileceği olduğu hususunda tartışmışlar, iddia etmişler. Bir tanesi demiş, hayır zenginlik tam anlamıyla bilgiyle olur. Öteki hayır demiş kardeşim, nasipli olur. Biri kazanmak için bilgi ve tecrübe lazım demiş. Diğeri nasipli, kısmetli olmak şart demiş, gerisi boş. Yahu demiş nasıl olur? Bilmezsen istediğin kadar şanslı ol, başaramazsın ki. Yok yok demiş öbürü, nasibin varsa en akıl almaz işten bile kazanırsın. Mesela ben demiş, Rabbim çok talihli eylemiş, ne yapsam para kazanıyorum. Bilgiydi, tecrübeydi, hiçbir şey gerekmiyor bana demiş. Bunun üzerine karşısındaki adam düşünmüş biraz, he demiş madem öyle, o halde Halep'ten hurma al. ''Götür, Bağdat'ta sat da, görelim senin talihini.'' demiş. Halep'te hurma yetişmez, Bağdat'ta hurma bol. Zaten Halep'e hurma Bağdat'tan geliyor. Hem de bu iddialaşmanın olduğu o zamanlarda, develerin sırtında geliyormuş. Adam o kadar masrafla getirilen hurmayı, Halep'te yüksek fiyata satın alacak, geriye Bağdat'a kadar onca yol gelecek, hurmanın merkezine götürecek. Satacak ve para kazanacak'a bu akıl kârı değil diye düşünüyor. Nasip kısmeti önemli gören adam demiş ki ben bahtıma güveniyorum arkadaş. Bu dediğini de yapacağım Allah'ın izniyle para da kazanacağım. Böyle bir tartışma olmuş yaparsın yapamazsın. Nihayet gitmiş Halep'ten 3-5 deve yükü hurma almış o adam. Halep'ten Bağdat'a doğru yola koyulmuşlar. Günler sonra şehre yaklaşmışlar. Kumluk bir arazide yol alırlarken bakmışlar ki, hükümdarın adamları telaş içinde bir oraya bir buraya koşturuyorlar. Kumu avuçlayıp avuçlayıp bırakıyorlar sonra bırakıyorlar. Şaşırmışlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya demiş padişahımızın çok değerli bir yüzüğü vardı. Atını koştururken, Herhalde burada bir yerde düşürdü. Bize de kesin talimatı var. O yüzüğü illa bulacaksınız diye ne yapalım? Koca çölü böyle karış karış arıyoruz atanın geçtiği yerleri. Bizim talihliyim diyen tüccar atılmış. Yahu demiş, içinizde hiç mi şanslı adam yok? Anlamadım demiş. Şans diyorum demiş, şans. Şanslı adam nasıl olur ki? deyince... Şöyle elini attığı gibi eline gelir demiş. Bunu derken de gösterircesine elini kuma daldırmış. Ana bir de bakmış yüzük elinde. Kendi de şaşmış etrafındakilerde. Adam demiş hakikaten nasipli. Adamı kaptıkları gibi padişaha götürmüşler. Padişah sormuş. Ben seni hiç daha önce görmedim. Necissin sen ne iş yapıyorsun bakayım? Burada senin ne işin var? Efendim demiş, ben Halep'ten hurma aldım, Bağdat'a e, götüreceğim, satacağım. Ticaret için geldim. Kaça aldın demiş bu hurmaları, şu kadar, şu kadar aldım. Şu kadar versem bana satar mısın? Satarım, niye satmayayım demiş. Böylece daha önce didişmişlerdi ya, iddiaya girmişlerdi, o kazanmış. Kardeşlerim, bu bir misal. Kısmet, talih gibi kelimelerle ifade edilmek istenen şey aslında Allahu Teala'nın takdir ettiği nasiptir. Nasibinde varsa vesileler meydana gelir, kazanç da meydana gelir. Ama yoksa bütün vesileleri bilmekte çare olmaz. Rızkı veren Allahu Teala'dır. Az verir, çok verir. Biz ona razı olacağız. Celle Celaluhu. Önemli olan öbür dünyada kazananlardan olmak. Bir de sizlerle beraber Hazreti Ali Keremallahu ve Çefendimiz'e Efendimize ait olan yaşanmış bir olayı aktarmak istiyorum. Rivayete göre Hazreti Ali Efendimiz mescide doğru gidiyor vakit namazını kılmak için. Oraya giderken devesini mescidin yanına koyacak. Orada birini görüyor, diyor ki benim deveme bakar mısın? Tabi tabi o da bağlıyor bir yere. Namazını kılıyor, namazını kıldıktan sonra dışarıya bakıyor ki e, hayvan var ama hayvanın üzerinde o oturduğu yer yok. Bu sefer sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar, hiçbir yerde bulamıyorlar. Sonra etrafındakilerde Hazreti Ali Kerem allah Efendimizin bakışlarını görünce ne oldu efendim? Ya diyor benim eğerim e yok kayboldu. Ondan sonra biraz da bunun üzerine gidince bazıları düşünmeye başlıyor. Çok önemli değil efendim diyor başka bir şey bulur sizi. Hemen diyor derhal diyor gidin diyor şeye. En yakın çarşıya diyor güzel bir şey alın. Eğer alın gidiyorlar getirdikleri karşısında Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyor ve ağlamaya başlıyor. Çünkü... O emanet bıraktığı kişi bağlamış hayvanı bir yere, üzerindeki o eğer'i almış, pazarda satmış. Getirdikleri de aynısı. Etrafındakiler şaşırmış üzüldüğüne. Efendim demiş, neden üzülüyorsunuz? Bulduk işte, o hırsız satmış, getirdik falan. Ben demiş, ona ağlamıyorum. Aslında bu eğer onun nasibi olacaktı. Ben buraya gelirken namazımı eda etmek için ona teslim ettiğimde eyeri belki çok dikkatli inceledi gözünü ayıramıyordu Allah biliyor ya ben zaten şimdi yani namazdan çıktıktan sonra ona hediye edecektim onu onun nasibinde vardı ama o hırsızlık yaptı haram şekilde bunu kazandı demiş Bunun birkaç rivayeti de var farklı. Burada alacağımız mevzu şu nasipte olanı tamam biliyoruz ama bu bazen acele ettiğimizden veya kötülük yaparak hırsızlıkla aldığımız var. Mesela yetim hakkını veya tüyü bitmemiş derler yet bebekleri birilerinin hakkına tecavüz ederek edindiğimiz mallar var Allah korusun. Bir de dikkat ederek kazandığımız var. Ona bakarsanız kafirde, de mümin de çoluk çocuk kadın erkek de doyuyor dünyada nefes alıp veriyor aynı havayı soluyoruz. Bunun nereden geldiği de çok önemli. Eski Sisam krallarından Ansi adında bir zalim varmış ama nasıl bir zalim adam. Yeni yaptırdığı bağ üzüm kütükleri diktirmiş. Yüzlerce insan çalışıyor. Bir an önce bitmesini sağlamak için kölelerine dinlenmelerine fırsat vermeden çalıştırmaya devam etmiş bu zalim adam. O zavallı kölelerden biri bir gün o kadar bitkin düşmüş ki sıcağın altında sadece suyla bir küçücük hurmayla çalışıyor Dayanamamış zalim kralın karşısına çıkmış. Siz demiş niçin bu kadar acele diyorsunuz? Siz bu bağın üzümlerinden yapılacak şarabı hiçbir zaman içemeyeceksiniz ki? Herkes şaşkın. Kral da kızmış ama ses çıkarmamış. Nihayet gün gelip üzümler yetiştikten sonra bütün köleleri bir araya toplamış ve bağın üzümlerinden yapılmış şaraptan bir bardak getirilmesini istemiş o adam. Huzurunda kendisine size bu bağım şarabını içmek nasip olmayacak diyen köle de bulunuyormuş. Zalim kral şarap bardağını eline almış. Söyle bakalım demiş, hala şaraptan hiçbir zaman içemeyeceğimi iddia ediyor musun? Köle, sizin yaptığınız zaten zalimliğin dışında kendi nefsinize de zalimlik etmektir demiş, anlamamış adam. Siz şu an haram bir şey içmek istiyorsunuz ama o bile belli olmaz demiş, nasıl yani demiş adam, kral belli olmaz demiş. İçebileceğinizi söyleyemem. Çünkü dudakla bardak arasında bir mesafe var. Ve bu çok uzundur. Yani diyor ki, sen bir saniye içinde de ölebilirsin. Başına bir şey gelebilir. Gerçekten de öyle değil mi? Birkaç saniyede beyin damarlarından bir tanesinin tıkanmasıyla insan, üç yaşındaki çocuğun hareketlerini yapmaya başlıyor. Bunları görüyoruz. Demiş ki, yani daha şu anda içmediğine göre garantin yok. Köle sözlerini bitirir bitirmez içeriye kralın adamlarından biri girmiş. Bir yaban domuzunun bahçeye saldırdığını ve asmaları kırıp döktüğünü söylemiş mi? Kral bir sinirlenmiş elindeki bardaktan daha bir damla dahi içmeden hemen dışarı fırlamış. Kral ve domuz arasında öldüresi bir mücadele başlamış. Sonunda yaban domuzu mızrak gibi azı dişleriyle bir ara o zalim kralın karnını yarıp ölümüne sebep olmuş. Kral bostanda bardakta o kölenin dediği gibi masada kalmış. Her şey nasip meselesi. Hayatımızın belli dönemlerinde bunu o kadar çok yaşarız ki. E bunu da yaptım şunu da yaptım bunu da yerine getirdim bu garantiyi de oluşturdum ama olmadı. Şöyle iyi gidiyordu, böyle e, hesabını, kitabını yaptım, şöyle istişare yaptım, istihare de şöyle çıktı ama olmadı. Olmayan da hayır olduğunu düşünmek zorundayız. Ve hayat bu kadar hızlı bir şekilde devam ederken, 3 saniye sonrasına garantimiz yokken. Kardeşlerim, şu kalbiniz var ya, kalbinize yakın bulduklarınızı öyle çantada keklik zannetmeyin. Ne demek bu? Her şey... Bizim gördüğümüzle de sınırlı değil. Bir anda insan o ortamı kaybedebiliyor. Elindekiler de gidebiliyor, canın gittiği gibi mal da, sevdikleri de bir anda, bir saniyede değişebiliyor. O yüzden sıkıca asılmak zorundasınız hayata asıldığınız gibi. Çünkü onlar olmadan hayat da anlamsız. Hayatı çok hızlı koşuyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi unutuyoruz. Video yayınladığımız YouTube'daki sayfamızda yani radyo programlarının tekrarında bazı genç kardeşlerimiz arada yazıyorlar. İbrahim abi dinliyoruz sağ olun ama çok uzun geliyor bize. Ben de yazmaya çalışıyorum vakit buldukça. Dostum ne aceleniz var? Nereye yetişmeye çalışıyorsunuz? Cidden çok hızlı koşuyoruz. Hayatın bir yarış olduğunu biz anlattılar çünkü. Her saniyesinin tadını çıkarmamız lazımken, o kadar koşuşturma içerisinde, sağa sola yalpalaya yalpalaya gidiyoruz ki, önümüzü göremiyoruz, ıskalıyoruz hayatı. Ve anın tadını çıkarmıyor, bize verilen nimeti göremiyoruz. Kardeşlerim, nasiple ilgili, ve nasipsizlikle alakalı, iki tane kız anlatayım size, konumuzla alakalı, iyi anlaşılsın inşallah. Kanuni Sultan Süleyman Han, kızını evlendirmek istiyor, zeki bir devlet adamı Rüstem Paşa'yla. Rüstem Paşa o sıralarda Diyarbakır valisi, kızı kim? Kanuni Sultan Süleyman'ın, rahmetullahi mihrimas, mihrimah sultan, düzeltiyorum. Tabi damat işi çok önemli. Saraya damat olacağı duyulunca araştırılıyor biraz daha yakından. Tabi o sırada da dedikodular çıkartılıyor. Her dönemde olduğu gibi bir tanesi çok tutmuş bu dedikodulardan. Rüstem Paşa demiş hasta, cüzzam hastası. O zamanlar efendim cüzzam hastalığı biliniyor ama tabi tedavisinin olmadığı bir hastalık. Kanuni Sultan Süleyman Han... Sarayın hekim başını çağırıyor hemen. Anlat bakalım diyor bu cüzzamlı hastalığın biz nasıl anlarız hasta olan bir insanı. Hekim başı cüzzamlı bir insanda kesinlikle vücudunda bit barınamayacağını söylemiş. Bit olmuyormuş Allahü Teala'nın takdiri. Bunun üzerine Diyarbakır'a adamlar gönderilmiş. Ne için? Kontrol için. Acaba vücudunda bit var mı yok mu? Normalde bit çıkması hoş bir şey değil ama insani bir durum. İster istemez hele hele o şartlarda hayvanlarla iç içesiniz vesaire. bunlar yaşanabiliyor. Bakalım vücutta bit çıkması güzel mi değil mi? Sonra gizlice Rüstem Paşa'nın iç çamaşırlarını kontrol etmişler eşyalarının arasında ve birkaç tane bit bulmuşlar farklı farklı eşyalarda ha, böylece Rüstem Paşa'nın cüzdemli olmadığı anlaşılmış kendisine de zaten bu durum anlatılmış daha sonra böyle böyle durumlar oldu diye işte bu anlattığım e, olayın sonrasında bir şair o zamanki bakın ne demiş olacak bir kimsenin bahtı kavi talihi Kehlesi dahi mahallinde onun işe yarar. Kehle, kehl, bit demek. Yani bir insanın bahtı açıksa, nasibi varsa onun biti bile yerinde, zamanında işe yarar. Şimdi ne yaptı? Padişahın kızıyla evlenmek nasibi oldu. Ama ne vesilesiyle? Bir bit vesilesiyle. Güzel. Bir de nasipsizlik hikayesi var. Yine Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Mahmut Allah rahmet eylesin zamanında bir kahvehane var. Daha önce belki duymuşsunuzdur. Tıkandı Baba Kahvehanesi. Ne kadar ilginç değil mi? 2. Mahmut bu kahvenin neden bu adla anıldığını bir gün merak etmiş. Halkın giydiği kıyafetle Tıkandı Baba namlı kişinin o kahvehanesine gelmiş. Yanında veziri de var, o da tedbili kıyafetle gelmiş. Sultan Mahmud, Tıkandı Baba'ya neden bu adla anıldığını sormuş. O da, efendim demiş, bir gün rüyamda ihtiyar bir adam gördüm. Bu adamla beraber çeşmelerle dolu bir sokakta yürüyoruz. Bu sırada bazı çeşmelerin çok, bazı çeşmelerin az, bazı çeşmelerin ise damlaya damlaya aktığını gördüm. Neden böyle bu çeşmeler deyince ihtiyar çok akan çeşmeler zenginlerin, az akan çeşmeler fakirlerin nasiplerini gösterir dedi bana. Bir kenarda damlayan çeşmenin ise benim nasibim olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve çeşmenin deliğini bir güzel tıkadım. Bu rüyayı kahvehanede anlattığımda bana, Tıkandı baba adını verdiler. Yani o gün bugündür de o musluğu kapadım diye bu adla beni biliyorlar. Bunu dinleyen 2. Mahmud Han üzülmüş. Ramazan-ı geldiğinde 2. Mahmud vezirine her akşam göndermek üzere tıkandı baba için içinde altın olan bir tepsi baklava gönderilmesini emretmiş baklava hazırlanmış, altın titizlikle içine konmuş ve tıkandı babaya yollanmış. İkinci Mahmud Han, Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru tekrar kılık kıyafetini değiştirmiş, o tıkandı baba kahvesine gitmiş. Bir de ne görsün, yine eski tas, eski hamam. Allah Allah, bir değişiklik yok. Tıkandı babaya baklavaları ne yaptığını sormuş. Tıkandı baba da Baklavaları sattığını, onun parasıyla karnını doyurduğunu, bu yüzden de padişaha çok duacı olduğunu söylemiş. Yine şaşırmış padişah ve üzülmüştü. Tıkandı babayı, baktı olmuyor, saraya davet etmiş. Bir kürekle hazineye gitmesini ve ondan bir kürek dolusunca altın almasını söylemiş. Tıkandı baba denilen o zat evvela şaşırsa da emri bahşi üzerine karşısında padişah var heyecanlanmış <gülüyor> hazineye gitmiş ama öyle bir heyecanlanmış ki küreyi ters daldırmış ve sadece küreğin sırtında tek bir altınla sapı çekmiş. Bunun üzerine padişah saray kuyumcusuna altından bir top yapmasını emretmiş tıkandı babaya. Bak demiş bu topu at, topun durduğu yere kadar olan arazi, mülk sana ait demiş. Gönlünü almak için, olacak ya nasipsizlik, tıkandı baba topu kendince çevirmiş, ateşlemiş ancak top nereye gitmiş? Hiçbir yere, kemere çarpmış, sekmiş ve tıkandı babanın başına düşmüş. Böylece hikaye bu, tıkandı baba oracıkta can vermiş. Sultan II. Mahmut tabi üzgün bir şekilde tıkandı babanın yanına gelmiş. Artık solmakta olan yüzünü okşamış ve herkes tarafından belki illa duyulan o meşhur sözü söylemiş. Vermeyince mabud neylesin Mahmut? Ya illaki kısmetli olacak kardeşlerim. Peki Buraya kadar güzel. Tamam. Ama hiçbir şey yapmamamız mı isteniyor bizden? Mesela üniversite sınavına gireceğiz. Üniversite sınavını kazanmayacağımız bizim kaderimizde varsa biz niye kazanıyoruz? Veya evlilikle ilgili aklımıza bir şeyler gelirse bunu nasıl cevaplarız? Şöyle. Biz bize düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Bizim irademiz külli irade değil yani... Ne demek bu? Allahu Teala'ya ait olan, başka hiçbir yaratılanda olmayan, kendi zatına ait olanlardır. Bu zaten tamamına yakınıdır evrende, yaratılanlar içinde. Bizim cüz'i irademiz var. Şöyle bir örnek verilmiş. İki tane daire düşünün. Kader, büyük ve küçük olmak üzere iki daireden oluşuyor. Büyük daire... İnsan iradesinin geçerli olmadığı, tesirinin olmadığı bir daire. Buna bir örnek verelim. Zaten buna insan müdahale etmiş olsaydı, insan ölmezdi. Buna bir çare bulmaya çalışırdı ama ölüyoruz. Veya yaşlılığa bir çare yaşlanmamaya bulamıyoruz. Ancak geciktirici ameliyatlar şunlar bunlar. Örnekler çoğaltılabilir. Bizim hiçbir şekilde tesirimizin olmadığı bir daire. Ben üniversiteye gitmek istiyorsam mutlaka çalışmam gerekiyor. Çalıştıktan sonra dua edeceğim ve o sınava, o tarihte gitmek için erkenden kalkacağım. Sebeplere sarılmam gerekiyor. Bunu bileceğim. Tamam. Sınav bittikten sonra da inşallah hayırlısı çıkacak diye dua edeceğim. Ama o gün dişim ağrıdı, başım ağrıdı. Bir... Ee, şekilde geç kaldım. Uykusuzdum. Soruları çözemedim. Bunlar hep bu sebepler silsilesinin içinde yer alıyor. Allahu Teala'nın takdiri o büyük dairede. Unutmayalım. İnsan bu dairede küçücük bir paydası var. İnsanın başına gelecek her musibet, deprem, hastalık, sıkıntı, sevinç her şey bu geniş dairede. O küçük daire var ya bizim cüzi irademiz dediğimiz. Bu sevap mı, günah mı? Küfür mü, iman mı? Efendim, iyilik mi, kötülük mü? Bunların tercih edildiği bir daire. Bunların yaratılması yine Allah'a ait ama özgürce seçmek bize ait, insana bırakılmış. Zaten cennet ve cehennem bu yüzden var. İrademiz olmasaydı bütün insanların cennete gitmesi lazımdı. Dolayısıyla ben içki içiyorum diyen bir insan, haşa bunu Allahü u Teala'ya isnat edemez. Demek ki kaderimde içki içmek varmış. Şöyle diyebilir, ben o kadar günahkarım ki bu hata bana ait maalesef Rabbim Celle Celaluhu, şimdi bunu Allahü Teala biliyor mu? Evet. Rabbim Celle Celaluhu benim zaten içki içeceğimi daha beni yaratmadan önce biliyordu. Ve böyle bir imtihan oldu. Dolayısıyla suç benim demesi gerekmektedir. Karşıdan karşıya geçeceksiniz. Bu alelade bir yol değil. E5 Tem otoban yolu diyelim. Arabalar vızır vızır 120-130 kilometre saatte hızla gidip geliyorlar. Karşıdan karşıya geçeceksiniz. Hem Geçmeniz mümkün değil, üst geçit falan 100 metre ileride, ya kaderimde eğer ezilmek varsa ölürüm ya, gözümü kaparım, ben karşıya geçerim diyemezsiniz. Zaten ölecekseniz de ölürsünüz ama siz cüz'i iradenizi kullanarak en azından 100 metre ileriye gidip o alt geçitten veya üst geçitten geçmeniz veya geçecekseniz dikkat ederek sağa sola bakmanız lazım. Aynen trafik kurallarına uymak, aracımızda emniyet kemerimizi takmak ve sinyalleri kullanmanın önemli olduğu gibi. Yani biz o küçük daireyi şu anda bilmeliyiz. Biz seçiciyiz. Yaratan Allahu Teala'dır. Bize bir seçenek sunmuş. Neden herkes içki içmiyor? Ve neden herkes zina etmiyor? Neden herkes şans adı altında? bu oyunlara mağlup etmiyor kendini, nefsini. Neden birileri namaz kılarken, kılarken birileri kılmıyor? Neden birileri o kadar derdi, sıkıntısı varken tebessüm etmeye, her şey Rabbim'den geliyor Celle Celaluhu demeye çalışırken, birileri en küçük bir olay başına geldiği zaman, diyelim çorabı yırtıldı veya arabasının lastiği patladı veya veya veya daha küçük bir şeyler başına geldiği zaman sızlanmaya devam ediyor. Bunlar seçenek olduğunu gösteriyor. Büyük irade, asla yakın irade Allahu ya aittir. Bizimki cüzi iradedir ama bizim cennet ve cehennemle ilgili. Ya gideceğimiz yeri de Allahu Alem bunlar belirliyor. Kader'e iman eden, kederden emin olur buyurulmuş. ''Nasibinde var, varsa kardeşim bir karıncadan bile ders alırsın ama nasibinde yoksa tüm dünya size konuşsa yapma etmediyse bundan bir şey anlamazsınız.'' Hafız Sadi Şirazi diyor ki bir hikayesinin sonunda ''Nasibi olmayan bir balıkçı, o zaman demek Dicle nehrinde bayağı bir balık bereketliymiş.'' Nasibi olmayan diyor balıkçı, Dicle'de olsa balık tutamaz. Eceli gelmeyen balık karada dahi ölmez. Sen yanındaki veya onun yanındaki kişiye bakarak vay be burada ne güzel balık tutuluyor, balık ne kadar bereketli dersin, aynı oltaya atarsın, yem aynıdır, yandaki adamla yarım metre aran yoktur ama o, Saatte elli balıp tutarken belki senin nasibine gelmeyecektir bu. Bu rızık telaşesinde de bizim için geçerlidir. Özellikle dolmuş otobüs veya taksi şoförü kardeşlerimiz, hepsinden bahsetmiyorum. Bazen şahit oluyoruz trafikte. Birbirlerinin müşterilerini almaya veya ona engel olup kendisi gitmeye çalışıyor. Halbuki Bizler dünyaya gelmeden önce nasibimiz, rızkımız yazılmış. Çalışacağız, ter dökeceğiz, koşturacağız ama kimse zaten kimsenin rızkını yiyemeyecektir. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Bir insan zaten öldüyse onun son yemeği en son yediği yemektir. Rızkı kesilmiştir. Nasıl ki cezaevlerinde veya de veya büyük fabrikalarda belli saatlerde yemekler verilir. Bir e, mola saati vardır, mesai saati vardır. Yemek vaktinde kaç kişi çalışıyor veya hapiste veya askerde 316 kişi. 316 kişilik yemek yapılır. Bir kişi izne gitti 315'e düşer. Dünya da böyledir. Zaten ben öleceksem o gün rızkım kesilmiştir. Bu o kadar görünen bir vuku ki hastahanelerde çok rastlanıyor, serumlar veriliyor, vücut reddediyor, hadi lütfen bir şeyler ye falan, en sevdiğin yiyeceği getirdim, çorbayı yaptım, şu şuradan geldi, yiyemiyor eğer ölecekse, vücut bile istemiyor çünkü rızık bitmiş, hasılı nasipten öte bir şey yok arkadaşlar. Kaza ve kader inancı da çok önemli. Bizim ümitsizliğe düşmemizin, üzülüyor olmamızın en önemli ilacı, doğru bir kaza ve kader inancıdır. Bizim başımıza gelen bir kaza, bir felaket, musibet diyelim bunlara. Müslüman nasıl bakacak? Kadere olan inancı sebebiyle, Rabbim Celle Celaluhun bunları gönderdi. Bana zulmetmek için değil haşa. Herkesin imtihanı var. Benim çok mutlu olduğum zamanlarda oldu dünyada. Mutsuz olduğum zamanlarda oldu. Bu bir imtihandır. Ben bundan nasıl karla çıkabilirim? Ona bakmam lazım der. Nereden geldiğini bilir. Kendini teselli eder. Allah'ın takdirine rıza gösterir. Beni her an görüyor. Beni herkesten... Etrafımdaki bütün akrabalarımdan, eşimden, çocuğumdan beni daha çok seven Rabbim var. Celle Celaluhu der. Allah'a yönelir, dua eder, yalvarır, ağlar ama hastaysa yine doktora gider. Borcu varsa yine ikinci bir iş bulup o borcunu ödemek ister. Yani sadece dua ile, gözyaşı ile değil, yapması gerekene de dikkat eder. Kardeşlerim, İnsanın gerçekleşmeyen idealleri olabilir, arzularımız olabilir, düşüncelerimiz olabilir. Derler ya, istediklerim farklı, yaşadıklarım ayrı. Her birimizin bir hesabı var ama Allahu Teala'nın da ilmi ezelisinde bir hesabı var. Bir sene sonra evime kavuşuyorum diyen kişi, evini göremeden ölebiliyor hayatımın aşkıyla evleniyorum diyen bir delikanlı, bir trafik kazasında vefat edebiliyor. Üç ay kalmıştı düğününe, nişanlıydı, ölebiliyor. Bir araba alsam var ya, metrobüse binmekten bıktım, sıkış tepiş insanlarla ah bir araba nasip olsa diyen kişi, bir yakanının vefatı, veya bir yerden para gelmesiyle araba alacaktır. Üç gün sonra parasını yatırdığı arabayı gidip efendim bir bayiden alacaktır. Dolmuşa binmiştir. Belki hayatında son defa dolmuşa binecektir. Kalbi gümbür gümbür atmaktadır. İşte ya oh ya bıktım artık ya şu dolmuşa binmekten. Bir gideyim de bir an önce alayım. Daha henüz... Bir durak kala öleceğinden habersiz o kardeşimiz bir kalp kriziyle de gidebilir. Bizim yapacaklarımız sınırlıdır. O yüzden Allah dostları günün belli vakitlerinde tevbe estağfirullah derlerdi, iman tazelerlerdi. Mesela dedelerimizde buna şahit eden, şahitlik edenler vardır. Dururlar mesela la ilahe illallah der. Değil mi? Durup dururken mesela. La hale ve la kuvvete illa billahil azimler. Yine bizim için tabi durup dururken. Allahu salli aleyh seyyidine muhabbet. Yani ne oluyor? İşte ne olduysa şu. Ölümün ne zaman geleceğini bilmediği için aralarda kelime-i şehadet getiriyor. Salavat okuyor. Estağfurullah diyor. Çünkü her an yakın. Bunun için bunu yapıyorlardı. Bizim de bundan tabi hissedar olmamız lazım. Kardeşlerim, evlilikte de aynı şeyler var. Sizlerden gelen soruların bazıları buradan geliyor. Evlilikten korkuyorum. Kiminle evleneceğimi şaşırdım. Örnekler etrafımda benim kafamı karıştırıyor. Ben şimdi çok severek evlensem benim kaderim midir değil midir? Bununla ilgili de bir şeyler paylaşalım. Kardeşim, allah Teala ne demiştik? O külli irade ve cüz'i iradenin küllisine bakar. İstediğine nimet verir. Alnıma yazılmıştır benim evlenmek. Ama şöyle düşünmeyeceğiz. O adamla ve o kadınla alnıma yazılmış, ne kadar ben çabalasam da boşuna, zaten bana kimi yazdıysa o başıma gelecek Oturayım oturduğum yerde, iyi adam mı, kötü adam mı, iyi bir kadın mı, kötü mü hiç araştırmayayım. Nasıl olsa kader ya, bu doğru bir kader anlayışı değildir. Bu teslimiyet, başa gelen o olaylar, imtihan, musibet neyse olduktan sonra göstereceğimiz, tutunacağımız tavırdır, hal ve harekettir. Tekrar ediyorum, Anlama yazılmış, ne yapayım? Hayır, alnına yazılıp yazılmadığını daha bilmeden önce aklını kullanmaya çalışacaksın. Aklını kullandın, etrafa sordun, oturdun, konuştun, düzgün ölçülerde. Yani flört ederek, gizli kapaklı veya müstehcen konuşarak değil. Her şeyi tartıştınız, aileler görüştü. Buna rağmen eğer evlendik, evlendikten sonra sıkıntılar başladı, işte o zaman imtihan bu. Ama... Hiç içkisi var mı, kumarı var mı, önceki hayatı nasıl, sorumluluğu nasıl, bir hastalığı, sinirsel bir e, gerginliği ne bileyim, kötü bir alışkanlığı var mı, bunları bilmeden kaderim de varsa olur. Bu doğru bir kader anlayışı değil. Savaşa giderken de öyle. Ben şehit olmak için gidiyorum. Peki şehit olmak için gidiyorsun ama sen yüz kişiyle beraber cephedesin, yüz kişi saklanmış kendini göstermemeye çalışıyor karşıdaki düşmana. Ama sen ben daha delikanlıyım onlardan deyip hey buradayım işte vurun beni dersen yüz kişinin ölümüne de sebebiyet verirsin. Olsun ben şehit olmak istiyorum deyip de kendi kafamıza göre de bunu gerçekleştiremiyoruz. Her şeyin bir yolu var. Her şeyin bir nizamı var arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapacağız, takdiri Allah'a bırakacağız Celle Celaluhu. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Dengeyi şaşırıyoruz. ...hazır evlilikle alakalı bu soruya cevap vermeye çalışırken... ...evlilik kader mi kader mi? Ya evlilik kader. Ama şimdi sen buna sadece kader dersen... ...işte anlama yazıldı, şu oldu bu oldu der oturursun. Kendini kandırırsın. Bu yanlış. Tam tersine evlilik kader değildir dersen de bu sefer ne olur biliyor musun? Her şey o zaman benle alakalı. Benim çabamın karşılığı... Hmm, o zaman mutlu bir evlilik yapmak için hile yapayım, kurnazlık yapayım. Hiçbir şeyden mutlu olmayayım, küçük şeylerden mutlu olmaya çalışmayayım, alttan almayayım ve hiçbir şekilde doymayayım ve karşımdaki insanı enayi gibi göreyim. Veya çok affedersiniz, kızımı verirken bir eşyayı satın alan bir kişiymiş gibi senetleri imzalayayım falan. Bu ikisinin arasında olacağız. Doğru cevap nedir? Evlilik kader mi? Evet. Ama doğru bir kader anlayışıyla sınav örneğini verdik, evlilik örneğini verdik emniyet kurallarına riayet etmek gerekiyor, ondan sonra hala bir kaza olduysa dikkatsizlik düşüydu buydu tamam başa gelecek ama sen 100 km hızla gitmen gereken yerde 200 km ile gidersen keyfi olarak acelen yok bir şey yok bir de hava atmaya çalışırsan bu intihara kadar gider kaderimde arabayla ölmek varsa ölürüm demek ayrılır. Adam gibi kullanmak yani düzgünce ne kullanmak varken, tehlikeli olduğunu bile bile bu işe girmek farklı bir şeydir. Kardeşlerim, kaderi doğru şekilde kulun dua ve çobasına, Allahü Teala'nın takdiri diye düşünürsek tamam, evlilik kader. Bunu böyle anlarsak ama hiçbir şekilde araştırmaya gereksinim yok. Ne verdiyse Rabbimden geliyor Celle Celaluhu diyerek, bu işin işinden çıkamayız. Evet her şey kendisinden, zatından geliyor ama istemek de var. Her şey tamamen nasip, kader, kısmet işidir. Ama cüz'i iradeyi unutmayın demek istediğim o. Cüz'i iradenizi yok saymayın. Ama her şeyi de o küçük beynimizle, o mantık dediğimiz, o sihirli kelimeyle ki çok kullanıyoruz bunu anlayabileceğimizi de düşünmeyelim. Benim mantığıma göre, benim aklıma göre diye kelimeler de hoş değil. Çok küçük bir bütçemiz var. Bu bütçenin tamamına yakını Allahü Teala'ya ait. Biz bu cebimizdeki bir sakız alacak parayla dünyayı satın alacağımızı düşünmeyelim ama tam tersine bazen 5 kuruşun 10 kuruşun eksik olduğu zaman bir ekmek sana vermiyorlar paranız eksik diye. İhtiyacın olduğu zaman da o parayı kullanacağın gibi o cüzüğü iradeyi yeri geldiği zaman nasıl kullandığına bakıyor İslam. Bir tanesi sizi davet ediyor arkadaşınız gel gece kulübüne gidelim öteki içki içelim ötekisi piyango oynayalım ötekisi fuhuşla ilgili veya içkiyle hırsızlıkla ilgili şeyleri size söylüyor. Bir başka arkadaşınız da gel camiye gidelim kardeşim veya gel böyle bir e, sohbet edelim, muhabbet edelim falan diyor. Doğu Türkistan'daki çocukları yasakları konuşalım diyor. Irak'ta, İran'da, Suudi Arabistan'daki zulümleri, konuşulmayan şeyleri konuşalım. İnsanlar nasıl uyutuluyor, onları konuşalım diyor mesela. Sen hangisini seçeceksin? Ona bakıyor İslam. Yani kendimizi kandırmayalım. Değerli kardeşlerim, Emin olmalıyız. Bizim için nasip ve kısmet olan şey, hayırlı olan şeydir. Bazen çok şey isteriz, bunlardan çoğuna ulaşamadığımız için kendimizi parçalarız. Halbuki milyonlarca insan bizim gibidir. Her insana bir mikrofon uzatsam şimdi, hanım kardeşlerimiz, erkekler, küçükler, yaşlılar, her birimizin isteyip de elde edemediklerimiz oldu mu? Olmuştur. Peki, isteyip de sahip olduğumuz küçücük şeyler de olsa oldu mu? Oldu. Hayat böyle işte. Başkasına hayırlı olması bize de hayırlı olacağı manasına gelmiyor. Biz bize özgü bir tecelli bekliyoruz ve buna liyakatimiz var. Nasip Allahü Teala'nın bir şeyi bizim için buyurmasıdır. ...uygun görmesidir, onu takdir etmesidir. Burada bir harşa adaletsizlik yoktur. İmtihan, imtihan, imtihan. Kardeşlerim, dolayısıyla evleneceğiniz adayı, eğer hanımsanız, o damat adayını tespit ederken izlemeniz gereken yollar vardır. Gizli kapaklı, kendi kafanıza göre, kendi nefsinize göre, mantığınıza göre değil... Ailenizi de bu işin işine katarak, gizli olmadan ve evleneceğiniz kişiyi başka insanlar da araştırarak, gerekiyorsa oturup toplantılar yaparak ve Allah'ın nizamına, kurallarına uygun şekilde, İslami kurallara uyarak bu görüşmelerin yapılması lazım. Erkek için de aynı şekilde. Ve oturulacak, konuşulacak, göz göze bakılacak bazı şeyler biliyorsunuz dinimizde. Nasıl yapılacağı belli. Caiz olan şeyler var. Bakılacak, konuşulacak olmuyor mu? Bir kez oldu, iki kez oldu, üç kez oldu. Tamam. Aileler birbirlerine teşekkür edecekler. Allahü Teala hayırlı kısmetler versin kardeşim. Kızımız, oğlumuz. Amin. Hadi Allah'a emanet olun. Ama bu bir oyun gibi olmayacak. İzlememiz gereken yollar belli. Bunları yerine getirdikten sonra Allah'a çok dua edeceğiz. Namazlarımızla ya Rabbi ne olur hayırlı bir koca, hayırlı bir hanım nasibiyle cennette de devam edebileceğimiz, evliliğimize bu kurumu yürütebileceğimiz dünyada ama cennette de ödüllerini alacağımız, birbirimize destek olacağımız bir hanım nasibiyle yuva ver gibi amin. Dualar edeceğiz. Duasız olmayacak ama aklımızla Olabildiğince ne kadar çalışıyorsa kafamız, düşünmeye çalışacağız. Cüzi irademiz bu. Hani büyüklerimizin bir sözü var, olmayacak duaya amin dememek lazım diye, hayırsız olduğunu bile bile, olsun ya düzelir. Mesela hırsız ve buna tevbe etmemiş veya devam ediyor. Zinakar devam ediyor. Efendim, çok sinirli, daha önceki hayatında hiç şöyle elle tutulur, göze görülür bir e, iyi yönü yok ama ben onu çok sevdim, değişir. Ben ona İslam'ı anlatacağım. Namaza başlayacakmış ileride gibi şeyler maalesef sadece kendimizi kandırmamız oluyor. Sonra milyonlarca insanın hapishane hayatı, zindan hayatı yaşadığını zannetmesine vesile olan o evde ölüp gidiyor. Zindan hayatı zannediyor. Ya, çünkü zamanında aklımı kullanmadım. Hepimizin dediği şey bu. Ortaklıklar kuruyoruz, aklımı kullanmadım. İş yerine gidiyoruz, şimdiki aklım olsaydı çalışmazdım. Evleniyoruz, ah bu aklıma. Bu ahları, vahları yapmadan önce aklımızı o zaman yerinde kullanacağız inşallah. Kontrolsüz güç güç değil. Ve son olarak Sehl bin Sa'd radiyallahu bildirmiş. Bir hadisi şerifle bitirelim. Bir kadın geldi diyor. Bir topluluk var. Kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Dedi ki ya Rasulullah, ben evlilik için kendimi size arz ediyorum. Yani e, nasıl isterseniz öyle yapın. İsterseniz beni başkasıyla evlendirin veya kendiniz alın. Bunun üzerine Topluluktan birisi kalkmış. Ya Resulü Allah demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur beni onunla evlendirin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Lütfen dikkat edin. Öyleyse haydi git araştır. Demir de olsa bir yüzük bul getir. Adam gitmiş fakat demir bir halka bulamamış. Bunun üzerine Kur'an surelerinden ezberinde bir şey var mı deyince evet demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ezberinde olan o Kur'an sureleriyle okumuş tabi. O kadınla evlendirmiş kardeşlerim. Evlilik ayıp değil. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir müessese. Bunu da kendi başımıza yapmayacağız. Bugün sizlerle paylaştığımız mevzu inşallah kolaylıkla anlaşılmıştır. Sürçülü isyan ettiysek affola. Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip gelirse tabi peki nasip değilse o zaman da ne gelir elden diyoruz. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Velhamdülillah. Vessalatu vesselam ve la Sallallahu Aleyhi ve Sellem.